Devam edelim hocam. Telefonunuz var değil mi? Alo. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Azmi Bey e hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk hocam. Sizlere de sabrı hocama da Allah razı olsun. Allah sizlerden. Ee, ben sorum sorabilir miyim hocam? Hay hay, Bekliyoruz. Şu, e, hocam, e, şu anki uygulanan bireysel emeklilik sisteminin hükmü hakkında hocamın e, Fikrimle soracaktım ama müdarebe ortaklığına ne kadar uyuyor? Yani müdarebe ortaklığıyla ne kadar hmm. çelişkili çelişkisi var mı? Hükmü haram mekruh gibi. Ben onu öğrenmek istiyordum hocam. Başka sorunuz var mı? Yok. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Teşekkür ederim. efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Bireysel emekli konusunda caiz olan e, hususla olmayan hususu ayıran bir özellik var. Mesela faizle iştikal etmeyen bir müessese, yani kazancı helal yoldan olan bir müessese size gelir veya siz ona gidersiniz. Belirli şartlarda bireysel emekliliğe imza atacak olursanız yapılan işlem caizdir diyoruz. Bunu nasıl anlayalım? Yani siz para veriyorsunuz, o para bir yerde değerlendiriliyor Kardan size destek sağlanıyor. Yani bir finans kurumuna eski ismiyle veya yeni ismiyle katılım bankasına para yatırıp da kar payı almanız gibi bir hususa benziyor bu. Ha devlet ileride bütün insanların sigortalı olmasını temin etmek amacıyla böyle bir sisteme başladı. Aslında bu oraya doğru gidiyor. Yani sigortasız hiçbir kimse kalmayacak. Ama bireysel emeklilik olarak ama başka türlü. bu sebeple %25 katkı sağlıyor. Yani sizin vereceğiniz 100 liranın 25 lirasını devlet sağlıyor. Siz neye dikkat edeceksiniz? Bireysel emeklilik için müracaat edeceğiniz kurumun haram iş yapmıyor olmasına dikkat edeceksiniz. Eğer Böyle bir hal var ve buna inanıyorsanız o müesseseye para yatırmanız kar zarar ortaklığı tarzında bir işlem gibi olduğu için buna caiz diyoruz. Ama faizle iştikal eden bir banka size geldi veya siz ona gittiniz, bireysel emeklilik için müracaat ettiniz, paranızı yatırıyorsunuz. Bunlar o paranızı nerede değerlendiriyorlar? Faizde değerlendiriyorlar. Evet. Faizden kazanç temin edip size verdikleri için bu işlem caiz değildir. Özetle e, haramla iştigal etmeyen müesseselere gitmek, e, orayla bireysel emeklilik anlaşması yapmak caiz. Faizle iştigal eden, haram helal ayrımı yapmayan e, bir müesseseye gidip bireysel emeklilik için müracaat etmeniz... Ve o işlemi yürütmeniz caiz değil. Evet.